Ayrı bir ev istiyorum. Yazan Meral Babacan, yöneten Rüştü Asyalı, efektör Metin Macun, teknik yapım Mustafa Şimşek. Sanatçılar: Öykü Selma Yeşilba, Anne Berin Ötenel, Baba Aktan Günalp, Yönetmen Tarık Ünlüoğlu, Birinci Adam Ali Davutoğlu, İkinci Adam Burak Sergen, Ekin Yüksel Partal, İnci Serpil Çağran, Cahit Can Öztopçu, Kazım Cahit Çağran, Lale Nesrin Süsoy. Ev sahibi bayan, gönül dövüşçü... ...ev sahibi bey, Orhan Aral. Resim kayıt. kayda girip bildirin lütfen. Kayıttayım. Kayıttayız. Beş, dört, üç, iki, bir... ...başlasın. Merhaba sevgili seyirciler. Bir ay geçti ve biz yine birlikteyiz. Yapım bir hazır olsun. Bu ay neler mi var programımızda? Son günlerde dünya kamuoyunu oldukça meşgul eden bir Yapım bir oldu. hazır. Beyrut kazanı biri hala kaynıyor. Ver. Evet, izlediğiniz videolar Lübnan'ın başkenti Beyrut. Çatışmaların bütün hızıyla sürdüğü Beyrut adeta ölü bir kent görünümünde. Yapım bir bitmek üzere. Yapım 2 hazır ol. Yapım 2 boş. Ne Şimdi demek? Şevre'de sıra geldi Sovyetler Birliği'ndeki son değişikliklere. Yapım 2'de bant yok. Kaydı durdurduk. Öykü, ne demek oluyor bu? Şey, bantı oraya koymuştum. Oraya koymuştun demek. Onu oraya koyman bu işin yürümesi için yeterli değil Hemen taktırırım Bu işte dikkat gerek disiplin gerek Özür dilerim Başa dönüyoruz Kamera bir yine sen sendeyiz Resim kayıt bu kaydı silelim Kayda girin ve bildirin lütfen Bir dakika siliyorum Bekliyorum Bitmez bu iş bitmez Kayıttayım Kayıttayız Beş Dört Üç İki Bir Başlasın Merhaba sevgili seyirciler Bir ay geçti ve biz yine birlikte Adem abi dünkü olay için konuşmak istiyorum Şimdi olmaz neden beni dinlemiyorsun? Neyi dinleyeceğim? Orada oturmuş laklak lak ediyorsun. Bant takılmış mı takılmamış mı bakmıyorsun bile. Haksızlık ediyorsunuz. Ben onu bunu anlamam Çıkan işe bakarım. Çıkan iş kötü mü ki böyle konuşuyorsunuz? O görüntüler, o çeviriler için kaç gece sabahladım koridorlarda biliyorsunuz. Onları biliyorum tabii. Öyleyse neden ufak bir hatada hoşgörünüz yok? Hoşgörü her zaman işe yaramaz. Disiplin gerek bu meslekte. Yayına program hazırlıyorsun. Bunu unutma. Tabii unutmuyorum ama iyi niyetinde hoşgörünün de olması gerektiğine inanıyorum. Benim ne kadar çok çalıştığımı bile bile yaptığım ufak bir hata için bu kadar kızmak anlamsız. Artık kapatalım bu konuyu. Adem abi doğru söylüyor Öykü. Geçti gitti fazla üstünde durma artık. Anlamıyorum ama neden? Dün reji odasında öyle utandım ki sen o kadar koş, o kadar yorul, mükafatın azarlanmak olsun. Yeter Öykü. İstemiyorsanız çeker giderim. Öykü. Sen karışma cari. Bana bak Öykü. En son söyleyeceğin sözü başta söyleme sakın. Sonra pişman olursun. Tamam Adem abi. Sen bakma Öykü. Şu anda çok yorgun ve sinirli. Bakmıyorum zaten. Baksaydım şimdiye kadar çok da... Ne olurdu. Hadi hadi sen eve git dinlen biraz Öykü. Nasıl olsa işin yok. Bu ayki bölüm daha yeni yayınlandı. En azından bir hafta rahatsız. Amma da rahatım. Evet. Daha, al var. bakalım çantanı, ceketini. Hadi hadi hadi durma. Adem abi. Evet. Hadi Öykü. Git biraz dinlen. Hepimiz tamam. çok tamam. yorgunuz. Peki. Hoşçakalın. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Evet. Sen mi geldin? Haldun sen misin? Sen miydin kızım? E cevap versene korkuttun beni. Benim anne benim. Kızın öykü tamam mı? Benimle biraz terbiyeli konuş. Of of. Niye bu saatte geldin? Ay deli olacağım. Dün gece geç geldim diye söylendiniz. Şimdi de erken geldim diye söyleniyorsunuz. Ne yapacağımı şaşırdım ben bu evde. Ne dedim ki? Sen her zaman bu saatlerde çalışırsın. Anne benim çalışma saatlerim belli mi? Değil. Öyleyse niye bu soruları sorup beni yoruyorsun? Zaten yorgunum Tamam tamam sustum Zaten ne yapsak yaranamıyoruz sana Of. Nereye? Odama anne odama biraz yatacağım Karnını doyur bari Canım yemek istemiyor Şu haline bak kargaya döndün Bu kadar yorgunluk bu kadar uykusuzluk Üstüne üstlük bir de beslenmene dikkat etmiyorsun Bir gün bir yerde yığılıp kalacaksın Beni düşündüğün için sağ ol anne Ama canım yemek yemek istemiyor Biraz yatacağım ben Sen bilirsin Allah'ım ne oldu benim kızıma böyle Büyüdüm anne Büyüdüm Otuz yaşına geldi. Alo Öykü Merhaba canım Merhaba. E, tanımadın mı? Ben Ekin. <gülüyor> sen misin? Uyuyordum da. Bu saatte ne uykusu bu? Güzellik uykusuna mı yattın? Bir de sen başlama Allah aşkına. Tamam tamam, şaka yaptım. Öykücüğüm, e, senden bir ricam olacak. Evet. E, gelecek pazar yayınlanacak filmi bana verdiler. Çevirisini yapar mısın? Bugün günlerden neydi? E, Cuma. E, hangi güne istiyorsun çevireyim? Pazara. Bu pazara mı? E, ne yapayım? E, rol dağıtımı, seslendirme, eşleme, toplama... Denetim derken yayın günü geliyor. İnsanın bir seslendirme yönetmeni arkadaşı olması ne kötü. Başa gelen çekilir. Ekin inan ki çok yorgunum. Bugün cuma üstelik saat, saat beşe geliyor. Ne zaman seyredip ne zaman çevireceğim o filmi? Sen yaparsın. E, müdür de öyküye ver o yetiştirir dedi. E, ama... Hadi canım filmi ve seslendirme senaryosunu masamın üstüne bırakıyorum. Ne zaman uygun olursa gelir filmi seyredersin. Peki. Biraz sonra orada olurum. Az sonra çıkacağım. Telefonda konuşuruz. Hadi öptüm canım. iyi çalışmalar. Teşekkür ederim. Of Allah'ım. Bir gün, bir tek gün istediğim gibi yaşayamayacak mıyım ben? Öykü, kalktın mı? Kalktım. Kalktım. Gelsene bak babam da geldi çay içiyoruz Giyiniyorum anne şimdi gelirim Ah çayını koymayalım ya. Tamam anne Ne dışarı mı çıkıyorsun sen? Ekim telefon etti bir çevirisi varmış Bu gece izlemezsem yetiştiremem Bu kadar da olmaz canım Anne sanki ben çok mu istiyorum? İş işte iş Bıktım senin bu işlerinden <Gülüyor> Ben de bıktım Merhaba baba. Merhaba. Al çayını. Yanında yiyecek bir şey var mı? Taze patates pişirdim yer misin? Anne çayın yanında yiyecek iki lokma bir şey istiyorum sadece. Ama öğleyin de yemedin yavrum. Rahat bırak kızı Aysel ne istiyorsa onu yesin. Ama böyle göz göre göre zayıflıyor yavrum. Tam zayıf olmak fena mı? Şu göbeği meyreteceğim diye canım çıkıyor benim. Ah, ah siz yok musunuz siz? Baba kız bir araya geldiniz mi hiçbir şey konuşturmuyorsunuz insana. Sağ ol baba. <gülüyor> Şaka bir yana ökü. ...şu işlerini bir düzene soksan diyorum. Haklısın baba ama olmuyor işte. Bir kuruma dışarıdan iş yapınca bunlara katlanmak zorundasın. Hem ne kadar çok çalışırsam o kadar çok para kazanıyorum. Çok çalışıp çok para kazanacağım derken yaşamaya zaman bulamıyorsun ama. <gülüyor> Orası da öyle. Ben diyorum ki kadroya geçmek için bir girişim de bu. Hiç olmazsa işe gidiş geliş saatlerin belli olsun. Babacım kadrolu da olsan sabah 9'da işe gidip 6'da eve dönersin diye bir kural yok ki... İşin gerektiriyorsa yine sabahlara kadar çalışmak zorundasın. Üstelik sabaha kadar çalıştıktan sonra bile mesaiye zamanında gelmelisin. Ben özgür olmalıyım. Ama şimdi de haberlere program yapacaksın program diye. Program yardımcılığı. Her neyse işte onu yapacaksın diye koşturuyorsun. Seslendirmeye çeviri yapacaksın diye canın çıkıyor hece saymaktan. Ne bizim yüzümüzü görebiliyorsun ne bir arkadaşın var. Ne yapayım baba? İnsanlar dışarıda işsizlikten kıvranıyor. Gençsin, güzelsin. Eğlenmek, dinlenmek senin de hakkın. Beni düşündüğün için teşekkür ederim baba. Ama bu benim hayatım. Ben böyle yaşamaktan hoşlanıyorum. Bak, sıcak sıcak kaşarlı ekmek yaptım sana. Hadi çayın yanında iyi ver. <gülüyor> Sağ ol anne. Ah, çayın da bitmiş. Ver bardan da koyayım. Zahmet olacak. Ne zahmeti kızım? Kırk yılda bir evde oturmuş bir çay içiyorsun. <gülüyor> Ne oldu? Dick. for the weekend. Dick hafta sonunda Roma'ya gidiyor. Dick hafta sonunda Roma'ya gidiyor. Roma'ya mı? Can you go with him? Sen de gidemez misin? Alo. Ee, Öykü sen misin? Evet benim sevgili katilim. Aa, aşk olsun Öykü. <gülüyor> Hadi tamam tamam. Film bitti mi? Bitmek üzere. Aferin sana. İzlemesi bu kadar uzadı çevirisine kadar sürer kim bilir. Sen yaparsın. En az elli sayfa tutacak herhalde. Ya, şey diyecektim Öykü e, filmi izledikten sonra bize gelsene. Ama gece yarısı oluyor Öykü. E, olsun bizde kalırsın. İki çift laf eder sonra uyuruz. Bilmem ki. E, gelirsin gelirsin. Evdekilere haber vermem gerek. E, gelince bizden ararsın canım. Oldu peki. Hadi kapat da bitireyim şu filmi. Bekliyorum. E, ha annem gözlerinden öpüyor. Teşekkürler. Görüşürüz. Görüşürüz. Yes yes yes yes. Sıradaki. you go with him? You Alo, baba? Bir şey mi oldu Ölkü? Yok olmadı. Niye geciktin, niye telefon ediyorsun? İzin verirsen söyleyeceğim baba. Başına bir şey gelmedi değil mi? Saat 12'yi geçti. Baba hiçbir şey olmadı. İşim bitti, ekinlere geldim. Neden? Biraz sohbet edeceğiz de. Kızım zaten çok yoruluyorsun. Eve gelip hemen yatsan olmaz mıydı? Baba lütfen. Seni serbest bıraktıkça isteklerin artıyor. Sınırı aşıyorsun artık, haberin olsun. Peki baba, haberim oldu. İyi geceler. Ne oldu? Yok bir şey. E kızdılar mı? Eh biraz. Kızlar kahveniz hazır. <gülüyor> Sağ olun Lale abla. Teşekkürler anne. Ne var bir şey mi oldu? Pek önemli değil. Buraya geldi diye evdekiler kızmış da. Aa, burası yabancı yer mi yavrum? Biz şurada ana kız baş başa oturuyoruz. Erkeğimiz yok bir şeyimiz yok. Niye kızıyorlar ki? Sorun o değil Lale abla. Öykü genelde onlarla pek fazla birlikte olamıyordu anne. Aa, artık otuz yaşına gelmesin İstediğini yapmak da hakkın canım ha, Şunu diyene bak Yalnız başıma korkuyorum diye beni hiçbir yere göndermez <gülüyor> Efendim bir şey mi dedin Yok <gülüyor> e, yo, hayır anne Üzülmesin diye öyküye bir espri yaptım Tabi tabi üzülme üzülme canım İyi ki, Ah İnci sen misin? Ne kadar hızlı yürüyorsun öyle Bant aktaracağım da saatini kaçırmayayım diye acele ediyordum Benim de sana bir haberim var Çabuk Benim söyle hazır mı? Çok önemli ama Hadi İnci işim var Geçen gün bir arkadaşımla birlikteyken karşılaşmıştık ya seninle Hangi arkadaşının? Hani üniversiteden arkadaşım Murat <gülüyor> Aa o çocuk mu? Çocuk mu dedin? Hadi genç diyeyim. Evet. Adam be adam. Bizden üç yaş büyük. 33 yaşında. E çıkar ağzından baklayı. Seninle yemeğe çıkmak istediğini söyledi bana. Niye sana söylüyor? Sana Bilmiyorum kendi söylemeye ya. cesaret edememiş. Medeni cesareti olmayanlarla işim yok benim. Yapma öykü, dinle <gülüyor> beni. Niyeti çok ciddiymiş. Yoksa benimle evlenmek mi istiyor? Evet. <gülüyor> beni tanımadan, huyumu suyumu bilmeden benimle evlenmeyi nasıl düşünür? Hangi devirde yaşıyoruz? Seni hazırladığım programlardan tanıyormuş. Aman Allah'ım ne romantik bir aşk. <gülüyor> tamam Inci, tamam. Gidiyorum işim var benim. E ben ne diyeceğim şimdi burada? Öykü seninle yemeğe çıkamazmış diyeceksin. Ama çok iyi bir insan. Hiç olmazsa biraz tanımaya çalışsaydın. Baştan kaybetti. Hoşça kal. Güle güle. Murat'ı ben de tanıyorum. Gerçekten çok iyi bir insan. Lütfen Ekim, bir de sen başlama. Tıpkı annem gibi. Her hafta bir koca adayı buluyor bana. Peki Murat için neden önyargılısın? Önyargılı falan değilim. Bu durum benim düşüncelerime ters o kadar. Senin düşüncelerin ne peki? Ne bileyim, en azından İnci'nin söylediklerini kendi gelip yüzüme söyleyebilmeliydi. Seni kolundan tutup sert bir hareketle kendine çekmeli, gözleri gözlerinde... <gülüyor> ...sana deliler gibi aşığım öykü, yıllardır seni bekliyormuşum meğer... ...benimle evlenir misin aşkım mı demeliydi. <gülüyor> Abartma, tabii ki değil. O yaşları çoktan geçtik. Öyleyse mantığını kullan. Bak, böyle biri gelip benim kapımı çalsa kesinlikle kapıyı yüzüne kapatmam. Önce bir dinlerim en azından... Mantığım bana onunla evlenmemin doğru olacağını söylese bile duygularımın sesine de kulak vermeliyim. Yüzünü gördüğüm anda yüreğimde bir kıpırtı hissetmezsem bir ömür boyu yaşayamam o insanla. E ee başka? Tarif et de gazeteye bir ilan verelim. Boyu 1.90, kilosu 80, yakışıklı, yeşil gözlü, sarışın ve güzel sesli bir eş aranıyor. Hayır, dış görünüm o kadar önemli değil. Akıllı, dinlemesini ve dinletmesini bilen, beni seven, sayan, bana güven duyan bir insan olmalı. Mutluluklarını ve dertlerini benimle paylaşmalı İşimi kabul etmeli Beni işimle bir bütün görmeli Sen çok akıllı bir kızsın Öykü Erkekler de senin kadar akıllı kızlardan korkup kaçarlar eminim bundan <gülüyor> Alay etme lütfen Yok alay etmiyorum Ama söylediğin gibi dört dörtlük bir erkeğin var olduğuna da inanmıyorum Dört dörtlük değil ama ona yakın birini belki bulurum bir gün Senin işin zor kızım Daha çok beklersin Acelem yok. Çalışıyorum, para kazanıyorum. Ama canının istediği gibi yaşayamıyorsun. Kendine ait bir evim bile yok. Kendime ait bir eve sahip olmak için ille de evlenmek mi lazım? Eh, biraz. <gülüyor> Sahi, geçenlerde hmm. bir kilim almıştım odama. Hmm. Kendi evim olsaydı salona şöyle sererdim. <gülüyor> Yanına da kilimdeki renklerden minderler atardım. Şöyle bordo, krem, yeşil. Sonra krem bir perde. <gülüyor> Maraş işi sehpalarımı da kenarlara koyardım. <gülüyor> Ortada küçük bir sehpanın üstünde bakır bir sini. Yemek masasına bile gerek yok. Ne olacak ki? Oo, harika. Duvarlar krem renginde. Posterler. Ha bir duvarda boydan boya kütüphane. Kitaplarımın tek tek tozunu alır yerleştirirdim. Girerdim, çıkardım. Ne geldin diyen var, ne gittin diyen var. Bütün günün uğultusundan gürültüsünden sonra bir sessizlik. Tıs. <gülüyor> <gülüyor> Ey yavrum hayalci Hayriye seni <gülüyor> Hayal kur bakalım İnsan hayal <gülüyor> ettiği sürece yaşarmış <gülüyor> Neyse hayal de olsa benim bir evim oldu <gülüyor> Darısı senin başına O benim için biraz zor Annemi nereye bırakıyorum Onu da alırsın yanına <gülüyor> Görsün. Evet. Aysel gazetemi gördün mü Merhaba baba ee, Hala küs müyüz Evet küsüz O geceki saygısızlığından beri Ne yaptım ki ben ekinlere gittim sadece Babanın suratına telefonu kapat Sonra da ne yaptım ki de Özür dilerim baba Öyle davranmak istemezdim Baba Davrandın ama Beni anlamanızı istedim sizden ama anlamadınız. Biz sana yeteri kadar anlayış gösteriyoruz. Özür dilerim. Belki o gece yanlış davrandım ama hesap vermekten sıkıldım artık. Tamam. Biz de sana hesap sormuyoruz. Git ne halin varsa gör. Evlat dediğin saygı güler yüz gösterir. Ona surat buna surat. Bak Öykü. Biz de senin neşesiz yorgun suratını görmekten sıkıldık. Şurada emekli bir karı kocayız. Bizi hayata bağlayan bir sen varsın. Sen gelince ev şenlenmeli biz mutlu olmalıyız. Ama olmuyor. Ne yazık ki olmuyor Git şimdi git odana istediğini yap Bizim suratımızı görme Siz bilirsiniz Allah'ım Haklılar çok haklılar Ben onların tek kızlarıyım Beni okuttular yetiştirdiler Yedirdiler içirdiler Şimdi de belki evlendirmek torunlarını sevmek istiyorlar Haklılar Ama ben de kendi hayatımı yaşamalıyım. Sırf onlar istiyor diye önüme çıkan ilk erkekle evlenemem ki. Onlar beni yorgun görmek istemiyor diye işimi bırakamam ki. Ne kadar mutsuzum. Kendimden de nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Alo. Öykü sen misin? Evet, benim. Öykü ben Adem. Uyandırdım mı? Önemli değil. <gülüyor> Buyurun Adem abi. Ökü sabah altı buçukta havaalanına bir IMF yetkilisi geliyor. Onunla bizim program için röportaj yapmanı istiyorum. Röportaj biter bitmez buraya dönüp konuştuklarınızı Türkçe'ye çevir ve altyazıya hazırla. Peki. Peki Adem abi. Kameraman ve sesçi saat beş buçukta orada olacak. Sen de uğrayıp bandını al. Sonra onlarla birlikte havaalanına git. Ee, şey... Gecenin bu saatinde rahatsız ettiğim için özür dilerim. İyi geceler. Önemli değil. İyi geceler. Ee, sabah beş buçukta iş yerinde olmam için en az beşte kalkmış olmam gerek. Aa, saat de yarım olmuş. E, nasıl uyanacağım ben? Saati kurayım. Ama ya duymazsam mahvolurum. En iyisi babama söyleyeyim. Sabah nasıl olsa erken kalkar o. Baba, hmm. baba. Ben, Ne var Beni sabah beşte kaldırır mısın <gülüyor> Neden Telefon ettiler sabah beş buçukta işe çağırıyorlar Peki kaldırırım Aman ha sakın uyuyup kalma baba Tamam tamam Ne ama Saat kaç? 9'a geliyor Gün yeni başlıyor biz işimizin yarısını bitirdik İşimizin yarısını mı? Tabi ya daha konuştuklarımızı Türkçe'ye çevirip alt hazırlayacağım Hiç dinlenmeden mi? Hiç dinlenmeden Öykü uyudun mu? Şehre gelmek üzereyiz de Ah yok uyumadım Gözlerimi dinlendiriyorum İşe gitmeden bir yerde kahvaltı edelim mi? Yok sağ ol. Canım bir şey yemek istemiyor. Hiç olmazsa birer kahve içelim. Hayır istemiyorum. Teklifimi niye kabul etmedin? Kötü bir niyetim yok ki. Ben kötü bir niyetin olduğunu düşünmedim ki. Niye öyle yorumluyorsun? Ne bileyim işte. Bak sen kameramansın ben yapım yardımcısıyım. Birlikte çalışan iki kişiyiz o kadar. İki arkadaş olabiliriz ama. İnsanların arkadaş olmaları... ...ilişkilerinin farklı boyutlarda olması demek değil ki... Ben demek istemiştim... Peki hala şöyle diyeyim... ...senin istediğin anlamda bir arkadaş aramıyorum kendime tamam mı? Ama Ölkü... Lütfen kapatalım bu konu... Öykü geldi mi? Evet... Yine surat beş karış oh Ay Sel ne yapacağız biz bu kızla Bilmem ki Bana kalırsa onunla şöyle karşılıklı konuşmanın zamanı geldi de geçiyor Konuş öyleyse Tamam çağır da gelsin İyi ki, İyi ki. Ne var anne Baban seninle konuşmak istiyor Ne konuşacakmış Gel de öğren Beni çağırmışsın baba Gerek. Otur şöyle karşıma canım. <gülüyor> neyin var senin? Mutsuzum. Neden mutsuz olduğumu bilmiyorum ama mutsuzum. Sana bir soru sordum. Cevap ver. Yalnız yaşamak istiyorum. Yapayalnız. Kendi evimde. Öykü neyin var senin? <gülüyor> mutsuzum baba. Mutsuz musun? Evet. Mutsuzum. Neyin eksik? Neyin eksik? Anne baba olarak her an yanındayız Senin için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz Biliyorum Gençsin güzelsin herhangi bir kusurun yok Biliyorum Sevdiğini sandığın bir işin var Onu da biliyorum e, Ne var öyleyse Bilmiyorum Aslında senin evlenme zamanın geldi Öykü Evlenmek istemiyorum anne Neden Senin yaşındaki bütün arkadaşların evlendi Çoluk çocuk sahibi oldu Siz benim evden gitmemi istiyorsunuz Hayır öyle bir şey istemiyoruz ama her şey zamanında olur kızım Henüz evlenebileceğim biriyle karşılaşmadım baba Bir gün karşılaşırsam evlenirim elbet merak etmeyin Peki ne istiyorsun? Neden mutsuzsun? Söyle Ne istediğini söylemezsen sorunlarına nasıl çözüm buluruz yavrum? Evden ayrılmak istiyorum e, Evden ayrılmak mı? Yanlış duydum galiba Hayır baba yanlış duymadın Kendime bir ev tutup taşınmak istiyorum Olmaz öyle şey İşte işte beni anlamıyorsunuz ki niye soru soruyorsunuz öyleyse Sen bizi istemiyorsun demek İstemiyor olsaydım başka şekilde davranırdım Ne yapabilirdin ki ee, Önüme gelen ilk adamla evlenirdim ee, Ya da ne bileyim kapıyı çarpar evden çıkardım O zaman da yüzümüzü bir daha hiç göremezdim Onu diyorum işte Onun için bu konuyu size açıyorum Ben sizden kalbinizi kırarak ayrılmak istemiyorum sizi görmeye geleceğim sık sık ama... ...sizi görmek için geleceğim, zorunlu olduğum için değil. Ne olursa olsun benim aklım almaz böyle ayrılır. Ama anne neden beni anlamaya çalışmıyorsun? Bir dakika, bir dakika, sizinizi yükseltmeyin. Peki, neden istiyorsun bunu? Kendi başıma yaşayabileceğim... ...istediğim zaman girip çıkabileceğim bir evim olsun istiyorum. Sanki bu eve istediğin zaman girip çıkamıyorsun. Hayır, o değil işte. Nereye gittiğimi, kaçta geleceğimi... ...bütün bu hesapları vermek zorundayım size... Oysa kimseye hesap vermek istemiyorum. Hem bu işin okul işine dönmesini de istemiyorum. Ne okulu? Annemi hatırlar. Hiç sevmediğim halde kimya mühendisliğinde dört yıl okudum ya. Annen neyi hatırlayacak öykü? İkinci yıl anneme kimya bölümünü hiç sevmediğimi bölüm değiştirmek istediğimi söylemiştim. Ee, ben ne dedim o zaman? Olmaz baban kızar dedin. Dört yıl hiç sevmediğim bir bölümde dirsek çürüttüm. Şimdi kimya mühendisliği yapıyor muyum? Yapmıyorum bölüm değiştirmeyi denemediğime öyle pişmanım ki. Bunun konumuzla ne ilgisi var? Şu anda ayrı bir eve çıkmayı istiyorum. Bunu denemeliyim. <gülüyor> Dört yıl sonra keşke o zaman evden ayrılsaydım demek istemiyorum. Tamam ben karışmıyorum. Diyelim ki evden ayrıldın. Geceleri geç saatlerde eve dönüyorsun. Hiç korkmayacak mısın? Apartman kapısının arkasında yabancı biri, bir serseri varsa ne yapacaksın ha? E, çok geç saatlere kadar çalıştığım zaman buraya sizin yanınıza gelir kalırım. Peki ev işleri, yemek, o kadar işin arasında onlarla nasıl uğraşacaksın? Uğraşırım anne, yeter ki o sorumluluğu üstleneyim. E, o zaman mutlu olacağına inanıyor musun? Bilmiyorum. Şimdi kalabalık içinde kendimi yalnız hissediyorum. Kendi evime taşınırsam yalnızlığımı somutlaştıracağım... Yalnızlığın içine gerçekten girersem O zaman neler hissettiğimi yaşayarak göreceğim Peki çevre ne diyecek Ne diyebilir Şimdi on üç numarada oturan Nuran Hanım Acaba Aysel Hanım ne düşünür diye mi hareket ediyor Bir ana baba olarak daha ne söyleyebiliriz sana Hayatsın Ne yani gitmesini kabul mü ediyorsun Baksana Aysel kendi planını yapmışken Olmaz seni... öyle şey Ben kızımı yanımda isterim Ben onu dokuz ay karnımda taşıdım ne şartlarla büyüttüm, okuttum. Ne olur yapma anne. Evlenip gitseydim de aynı şey olmayacak mıydı? O başka. O zaman kızım gelin oldu diyecektim. E şimdi de kendi evine taşınıyor diyeceksin. Çalışıyor, kazanıyor, kendi evinde yaşıyor diyeceksin. Büyüdüm artık anne. Otuz yaşındayım. Bırak kendime ait bir dört duvar arasında... ...kendi koltuğumda oturayım. Kendi tenceremde yemek pişireyim. Yeter. Kesin artık ağlamayı. Bu olayı bir Hı. aile faciası haline getirmeyin Kız istiyorsa gider Aysel Biz karışamayız İyi benden bir şey beklemesin öyleyse Bir şey beklemiyorum zaten Bak Öykü Bu isteğini kabul ediyorum ama Bir şartla Ne şartı baba Bu işleri ben halledeceğim Hangi işleri Şu ev tutma yerleştirme falan filan Nasıl istersen Hı? baba Zaten benim çok işim var Tamam öyleyse Niyeymiş Haldun Bey ha, niye kızım, sen arıyorsun evi? Çek başına sokaklara mı salayım Sokak sokak kendine ev mi arasın yani <gülüyor> Hem ben görmeliyim Nasıl bir evde yaşayacak Ev sahipleri komşuları kimler olacak Haklısın galiba Haklıyım tabi ha, Şu bizim yandaki apartmanın giriş katı boşalmıştı Orayı soralım mı Kaçaymış kirası O kadar yakın bir ev istemiyorum anne Nedenmiş o e, aynı evde yaşamaktan ne farkı var onun? Biraz uzak olalım, birbirimizi özleyelim. Biz ana kız değil miyiz? Birbirimizi niye özleyelim ki? Of anne, o kadar şey anlattım. Anlamadın mı? Tamam, tamam. Karışan yok. Ne halin varsa gör. Bence ev şöyle rahat, nezih, ulaşımı kolay bir yerde olmalı. Ha, sen hangi semtleri tercih edersin Öykü? Ee, yukarı ayrancı, aşağı ayrancı. Yok, <Gülüyor> yok, Çankoy olsa daha iyi olur. Baba evimin iş yerime yakın olmasını istiyorum. Hı hı hı. Aslında o konuda haklı olabilirsin. Neyse önce bir bakalım da. Teşekkür ederim baba. Bak, yalnız şunu bil ki öykü, Bu evin kapısı her zaman açık sana. Sağ ol. Ne güzel oturuyorduk şu evde. Kızımıza dar geldi. Anne. Tamam tamam bir şey söylemiyorum. <gülüyor> Ekin, Hı. biliyor musun? Evden ayrılıyorum. Aa, sahi mi? Sahi. Ne zaman karar verdin buna? Hiç sözünü etmemiştim. Uzun süredir düşünüyordum. E peki, nasıl razı ettin sizinkileri? İnan, nasıl olduğunu ben de anlamadım. Babam bir akşam çağırdı, nem var senin dedi. Düşündüğüm her şeyi teker teker anlattım. Hı. Sonra bir de baktım, ayrı bir evde yaşamak istediğimi söylüyorum. <gülüyor> e nasıl bir tepki gösterdiler? Önce karşı çıktılar. Neden, nasıl, niçin, çevre ne der, bizi istemiyor musun falan filan. E peki bütün bu sorulara cevap verebildin mi bari? Verdim ki sonunda ikna ettim onları. Ay ne güzel. E ev aramaya ne zaman başlıyorsun? Ben aramayacağım ki. Aa, kim arayacak? O işi babam üstlendi. Baban mı? Evet babam. Kızımı tek başına sokaklara salayım da sokak sokak kendine ev mi arasın dedi. Ee, peki nerede ev arıyor? <gülüyor> Yandaki apartmanda. <gülüyor> Dalga geçiyorsun. Annem öyle istedi ama ben kabul etmedim. E, i̇ş yerine yakın olsaydı bari. Ben de öyle istedim ama neyse karışmıyorum. Nasıl isterlerse öyle olsun. E, olur mu canım o evde sen yaşayacaksın. Böyle bir düşünceyi kabul etmek onlar için zor oldu. Bari istediklerini yapsınlar da işleri rahat etsin dedim. Bir de... Sanki evleniyormuşum gibi düşünüp <gülüyor> mutlu olsunlar istedim Ne düşünceli bir evlatsın Öykü Aslına bakarsan öyle çok işim var ki Şuradan şuraya kımıldayacak zamanım yok Onların çalışması işime geliyor Bakalım evini istediğin gibi döşeyebilecek misin? Hissettirmeden babamı etkilemeye çalışacağım Şey baba. A canım. Şey baba iki hafta oldu hala bekliyoruz. Neyi bekliyoruz? Şu benim ev işini. Aa o mu? Bakarız bakarız. Baba gazetenin ilan sayfasını verir misin? Ee, ne yapacaksın? Ev ilanlarına bakacağım. Canım ben arayacağım dedim ya. Ama hala aramadım baba. Of, tamam tamam. Taksiyle geçerken Hoşdere'nin üzerinde bir kiralık daire yazısı gördüm hmm, Sen bana söyle Hoşdere'nin neresinde? Hani bir gün bu caddede en beğendiğim ev diye göstermiştim ya sana Evet İşte o apartmanın giriş katı ee, Nereye baba? <gülüyor> Gidip o eve bir bakayım bari Sen de gelir misin? Yarına bir çeviri yetiştireceğim önce sen git istersen Peki hala Nereye haldın? Hoşdere'de bir ev varmış Öykü gerçekten gidecek misin? Anne Tamam tamam bir şey demedim e hadi görüşürüz. Güle güle. Güle güle. Buyurun efendim. İyi günler. Rahatsız ediyorum. Öykü Hanım'la görüşebilir miyim? Ee, bir dakika efendim. Kim arıyor diyeyim. Ben Öykü'nün babasıyım. Evet. Bir dakika efendim. Öykü bakar mısın? Efendim Cahit. Ee, baban arıyor telefonda. Teşekkür ederim. Efendim baba. Merhaba kızım nasılsın? İyiyim sağ ol. Sana bir ev buldum Öykü. Geçen gün baktığımız gibi değildir inşallah. Yo, yo, yo, çok güzel bir ev. Hemen gelebilir misin? Peki baba evde misin sen? Evdeyim ama istersen o evde buluşalım. Adresi veriyorum yazı ver. Bir dakika. Ee, Cahit bir kalem verir misin Neredeyim? bana? Al. Sağ ol. Evet, baba. Söyle, yazıyorum. Hı hı, güzel. Beğendim. Evet, tutalım öyleyse. Evet hanımefendi, biz evi beğendik. <gülüyor> Ben size kira 250 bin demiştim ama ee, ne aldı şimdi şimdi daha mı fazla hayır, istiyorsunuz? Hayır hayır. Ee, siz kızınızı ararken ben de beyimle konuştum. Sekiz aylık peşin istediğini söyledi. Sekiz, Sekiz aylık peşin aylık. mi? Ama nasıl olur? <gülüyor> Vallahi şimdi herkes evini öyle veriyor. Biliyorsunuz 250 bin lira öyle fazla bir para değil. Ee, biz de emekli maaşıyla geçiniyoruz Toplu paraya ihtiyacımız var O kadar parayı nereden bulacağız baba Hiçbir yerden bulamayız kızım ee, Acaba iki aylık peşin versek olmaz mı <gülüyor> Ne yazık ki olmaz Keşke daha önce söyleseydiniz Şu peşin para işini Kızımı buralara kadar getirtmezdim hiç olmazsa Ne yapayım Beyim yeni söyledi <gülüyor> ee, Biz gidelim öylese Hadi hoşçakalın hoşça kalın. Güle güle Ne saçmalık. Madem öyle bir şartları vardı daha önce söyleselerdi. Neyse Aysel geçti artık. Öykü nerede? İşine geri döndü. Ah yine nasıl yoruluyor. Yoruluyor ama programları yayınlandığı zaman sen de onunla gurur duyuyorsun öyle değil mi? tabi duymaz olur muyum hiç? Ama o eve taşındığında ev işlerinin üstesinden nasıl gelecek diye de kara kara düşünüyorum. Cık. Biliyorum ben biliyorum yemek yemeyecek ki uyumayacak. Ben yavrumu tek başına nasıl bırakacağım? ...etraf serseri dolu... ...ya evine hırsız gülerse... ...ya başına bir şey gelirse... ...aman Aysel bırak ağlamayı... ...kız istiyor işte... ...bu durumu kabullenmekten başka çaremiz yok... ...vazgeçiremez miyiz onu aldım ...bir denesi bakalım... ...madem çok istiyor... ...bir denesin. ...bu işkence daha ne kadar sürecek... ...her gün gitti gidiyor diye yürek çarpıntısı geçiriyorum... ...sen şimdi yürek çarpıntısı geçirmeyi bırak da... ...evi tuttuğumuzdan nasıl düşeceğiz onu düşünün... ...haklısın haklısın... Kızcağızım o kadar işin arasında ev döşemeyle mi uğraşacak Akşam gelince konuşalım Neler istiyor bir öğrenelim ee, Ben gideyim öylese. Nereye Ev bakmıyor biraz dolaşayım Belki uygun bir yer bulurum Tamam pek. hadi güle güle Buyurun haber merkezi. Ökü, Ökü sen misin kızım? Aa, evet baba benim. Ne oldu? Bir ev daha buldum kızım çok güzel. Üstelik iş yerine de çok yakın. Hava kararmadan geldi bir bakıver ha? Peki baba adresi ver de geleyim. Şimşek sokakta. Sokağın başında seni bekliyor. Evet gerçekten de çok yakın. Sağ ol baba hemen geliyorum. Evet beyefendi. Evet. Kızım da çok beğendi evinizi. <gülüyor> Kira için son bir fiyat konuşsak. İnanın bir başkası olsa 350 binden bir kuruş aşağı düşmem. Ama Öykü hanımı televizyondan tanıyoruz ve seviyoruz. <gülüyor> Sağ olun. <gülüyor> Evimizi tutması bize şeref verir. Efendim 300 bin desek nasıl olur? Sen ne dersin Öykü? Peşin istemiyorsunuz değil mi? Aa yok hayır ne münasebet. Hayır. Evet... Tutalım öylesi? Evet baba tutalım. Üstelik evi çok sevdim. aydınlık, tertemiz. Şöyle bir temizlik yapılsa yeter. Ee, efendim hadi hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Teşekkürler. teşekkürler. Ha, i̇sterseniz yarın ikide veya üçte buluşalım sizinle Hı -hı. beyefendi. Kira sözleşmesini imzalayalım. Tamam anlaştık. Ha, yalnız şey anahtarı rica edebilir miyim? Ha, tabii tabii tabii. Belki biz akşam hanımla gelir eve bir daha bakarız. Tabii. Benim işim var baba. Olsun canım biz annenle bakarız. Ee, evi döşemek için annenin de fikrini alayım Evi biz ikimiz yerleştiririz Sen merak etme e, İyi ama ah, ah, Gerçekten çok güzel bir ev bu İyi ki ampulleri getirmişiz Bütün evi rahatça gezebiliyoruz ah. Bak burası yatak odası Kimin? Olmuş. Öykünün tabii. Bizim odamız, bizim odamız da şuradaki. Bakayım. <gülüyor> Geldiğimizde burada. Ay evet, evet çok uygun. <gülüyor> Salon için sen ne düşünüyorsun? Bak bizim pembe şantuk ha. perdeler vardı ya. Tamam. Hani takımları değiştirince perdeleri de değiştirmek zorunda tamam. kalmıştık. Onlar yepyeni duruyor. Hı -hı. Salona o perdeleri takarız. Uçları pembe, fistolu, beyaz türleri de var. Ay ne güzel olur <gülüyor> değil mi? Ben koltuk takımı olarak şöyle oymalı koltuklardan olsun istiyorum. Pembeli, yeşilli, desenli <gülüyor> ah, koltuklar. Evet, evet. Hem perdelere de uyar... <gülüyor> Kim? Bilmem ki. Açana kapıyı. Öykü. Senin işin yok muydu kızım? Vardı baba. Evet telefon ettim. Sizi bulamayınca burada olduğunuzu düşündüm. Yakında olduğu için hemen gidip bir bakayım ne yapıyorlardır. <gülüyor> İyi ki geldin kızım. Babanla çok güzel şeyler düşündük. Ne gibi? Evi nasıl döşeceğimizi düşündük. Ya, ama baba bu evde ben yaşayacağım. Aa, biz de gelmeyecek miyiz? Tabii geleceksin. Kendi odamızı bile ayarladık. Ee, tabii de hani... Aa salon içinde şöyle oymalı desenli kadife bir koltuk takımı olsun dedi. Hani bizim pembe perdeler vardı Aha. ya o perdeleri de sana vereceğim. Babanın düşündüğü koltuklara da uyarım. Ama anne benim mutfak için de ihtiyaçların olacak. Çöp kutusu, bulaşık falan filan. Yarın ilk işim çıkıp ufak tefek eksikleri tamamlamak ben olacak. Ben de temizlikçi bir kadın bulur evi bir güzel temizletirim. Badanaya gerek yok baksana her taraf tertemiz. Baba ben salona odamdaki kilimi serip etrafına o kilimin renklerinden minderler atmak istiyordum. O işi de biz hallederiz merak etme sen. Baban kumaşları alır ben dikerim. Koltukların üzerine koyarsın o minderleri de. Ama benim istediğim minderler öyle minderler değil ki. O işi sen bana bırak kızım. Sen benden daha mı yedireceksin? Bize güven yavrum. Bu evi harika bir ev yapacağız. Ne bu surat? Beş karış yok bir şey. Ne oldu sana öykü? İşte evin tutuldu, döşeniyor. Niye hala mutlu değilsin? Evimi ben döşeyemiyorum ki. Ama senin ev döşemeye zaten zamanın yok. Öyle demiyor muydun? Tamam, zamanım yok ama hiç olmazsa benim düşüncelerime uygun bir şeyler yapsalardı. Nasıl yapıyorlar? Oymalı koltukların, pembe şantuk perdelerin olsaydı sen ne yapardın? <gülüyor> Oymalı koltuk mu alınıyor evine? Hı hı. Üstelik oymalı koltuk üzerine Parlak satenden tuhaf bir sarı Tuhaf bir yeşil ve bordo <gülüyor> renklerden Minderler dikiliyor Ben kilimimi salona sermek istediğim için de O koltukların önüne kilim seriliyor Salondaki renk cümbüşünü tahmin edebiliyorum Lütfen alay etmek. Ay Pardon kendimi tutamadım e, Peki ne yapmayı düşünüyorsun bu durumda? Bu yeni ev işinden vaz mı geçsem diye düşünüyorum Aa, Olur mu öyle şey? Üstüne üstlük bizimkiler bende kalmıyor. Öyle hevesliler ki kendilerine bir oda bile hazırladılar Desene zor günler bekliyor seni. Bilmiyorum. Bilemiyorum. Hiç evesim kalmadı. ayrı bir ev için gerekli izni aldıktan sonra havalara uçacağım sanmıştım ama hmm. hiç de öyle olmadı. Bir yandan gerçekten bu işin üstesinden gelebilecek miyim diye tedirginim. Bir yandan da annemle babamın tutumları beni rahatsız ediyor. <Gülüyor> hiç gelip evi görmüyorsun öyle güzel oluyor ki salonu bir görsen harika oldu geniş aydınlık ha, sana bir sürpriz benim daireden bir arkadaşım vardı ya çok severdim onu Mahmut bey Hı. bizim apartmanda oturmuyor muymuş <gülüyor> koltukları getirdikleri gün kapıda karşılaştık. Mahmut beyin hanımını çok severim ben <gülüyor> ne hoş rastlantı değil mi İki emekli ne güzel vakit geçiririz artık iyi <gülüyor> ki sen niye hiç konuşmuyorsun ne konuşayım anne? Sen istiyorsun diye kalkıştık bütün bu işlere. Şimdi suratını asıp bir kenarda oturuyorsun. Ben vazgeçtim anne. Hiçbir yere gitmiyorum. Efendim? Ne ne diyorsun sen? Yani şimdi bütün emeklerimiz boşa mı gidecek? Ne kadar heyecanlanmıştık yeni bir evimiz olacak diye. Nasıl yaparsın bunu? El ki. İstemiyorum. O eve taşınmak istemiyorum. Madem oyun bozanlık yapacaktın, niye bizi heyecanlandırdın o zaman? Ben ben dünyada razı olmam. O evet taşınmalıyız. İstemiyorum. her şey öyle güzel ki. İstemiyorum. Ama yavrum istemiyorum. Yepyeni her. Çok güzel. babacanın yazdığı ayrı bir ev istiyorum adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle